ve fî âyetin âhâr, يَا اَيُّهَا النَّب۪يُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَمُوَشَّرًا وَنَز۪يرًا وَدَعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِاِذِّهِ وَسْيَرَجًا مُن۪يرًا Hak teâlâ'yı tevhid etmekle kalpleri binevver, alınlarında eseri secde, onun habibi, mahvubu, matlubu, rahmetellil alemin olan Resul-i Ekrem'i her şeyinden ziyade severek, imanını kemale irdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ravif, cemaline aşık olanlar. Bir yevm-i azimin arefisinde bulunuyoruz. Yani büyük bir günün arefisindeyiz. Ki yarın akşam yani cumartesiyi pazara bağlayan gece sebebi ilkat-i Yani bu alemin yaradılması olan Hz. Muhammed aleyhisselamın bu alemde zuhuru ve tölû'u gecesidir. Mevludu gecesidir. Ki bu gece Arifler için leyla Kadir'den daha yücedir. leyla Kadir hakkında Kur'an-ı Şerif'te bir Sure-i e vardır. Ama Kur'an'ın nüzul ettiği yer Hz. Muhammed Mustafa'dır. Eğer Muhammed aleyhisselatu vesselam olmasaydı Allah Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamı halkıtmasaydı. Kur'an nazil olmazdı. Yani Kadir olmazdı. Yarın gecenin kaderini bilenler, muhakkak surette manevi kadrin kadrine ilerler. Resul Aleyhisselatu Vesselam hakkında birkaç kelime söyleyeceğim ki, deryaların katreye sığmadığı gibi. Resul bizim kelamımıza sığmaz. Ama biz katremizi, biz katremizi deryaya düşürelim. O kabildin olacak. Peygamberinin indi ilahiyede olan, Makamından bir şemme, bir koku sana verilecektir. Kalbin konca gibi ise bu kokunun neticesiyle kalbindeki konca güle tahvir olacak ve o gülden de bu muhammedi zuhura gelecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in kokusu yani. Peygamberimiz cümle Peygamberir, Peygamberin seyididir. Bütün Peygamberlerin efendisidir. Nüora evvel Bağısı sonra olmuş ama ruh babası Hazreti Peygamber, Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem Nur babası, hem ruh babası, Adem Aleyhisselam ceset babasıdır. Adem'in de babasıdır Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir sahabe, radıyallahu anh, Eresb-i Malik ediyorum radıyallahu anh Fahri Risalete sormuş. Demiş ki, Ya Resulallah, siz ne vakitten beri Nebiydiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Adem aleyhisselam toprak ile su arasında iken henüz toprak ile su arasındayken, çamur iken ben Nebiydim buyurdular. Adem'in toprağı ve çamuru karılmadan da Hazreti Peygamber, Nebiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri, mahfiyen hadis-i şerifinde, ki bu hadis-i şerif Hazreti Davud Aleyhisselam'a hitap edilmiştir. Vakti ki bu kainatı muhabbet üzerine halka geldi. Evvela zatı ezelle alasının nurundan Habibi Muhammed'in nurunu halka geldi. Halk olan nuru Ahmet, la ilahe illallah deyip Cenab-ı Hakk'ı tevhid etti. Adem Aleyhisselam alemel Ademel esma-i malik idi. Mahbub-u olan Muhammed aleyhisselatu vesselam hem Adem-el Esmaya hem Alame'l Sıfata hem Alame'z Zata alim idi. Vakıf idi. Ehli söyledik. herkes bunu anlayamaz, konuştuğum sözleri. Adem'e Aleyhisselam'a ismaratılmıştı. Hatt-ı kutsuneye balım. Hazreti Adem'e öğretti al Adem el Esmâ kullaha Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Fahr-ı Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem esma talim edildi. Hem sıfat talim edildi, hem zat ilahiye. Onun için Sübhaneke ma arafnaki hakka marifetike buyurdu. Zat arz olununca idraki beşağı ona irişmedi. Hiçbir idrak, marif olan hak seni hakkıyla bilemez dedi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hakkı künhü, künhü zat Hak ile bilememek hakkı bilmektir. Ne şey senin aklına geliyor hak budur, Allah onun gayridir. Geçiyoruz mirat Hak oldu. La ilahe illallah dedi. Cenab-ı tevhid etti. Cenab-ı Hakk da Cenab-ı Peygamber'in bu tevhidine karşı nur-u Muhammed bu tevhidi yaptı. Yani Allah kendi nurundan nur-u Muhammed'i halka yeledi. Nur-u Muhammed la ilahe illallah dedi. Allahü Teala Habibi Edib'inden bu la ilahe illallah tevhidini işitince cevap verdi. Muhammedur Resulullah dedi. Ve <gülüyor> iki kilimi Tayyip'e mübarek bir Kelam oldu ki bu kelam 7 cehennemin kapısını kitledi. 8 cennetin kapısını fethi küşa eyledi. 100 derece at terfi buyuruldu. Söyleyen, hak ile söyleyen mazharı zat oldu. Biz şimdik tarihi bu vukuata geçelim. Fil senesiydi Hz. Abdullah'ın alnında Nuru Muhammed. Hz. Adem aleyhisselam'dan Hz. Abdullah'a kadar Hazreti Abdullah kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pederi alileri. Bazı terbiyesiz kendini bilmezler. Resulün ebeveyni hakkında sözler söylüyorlar. Bunlar katiyen ve katipeten doğru değildir. Allah Resulünün pederi ve annesi mukaddestir. Ve Cenab-ı Peygamber'den dikkat bir konuştuğum söze. Cenab-ı Resulullah'tan Hazreti İbrahim'e kadar... Giden yol ki Ali İbrahim'dir, hepsi muvahhid, hakkı tevhid etmiş, cümlesi mümin ve kamil mümindir. Allah. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amilleri hakkında da fazla konuşmak doğru olmaz. Biz bunu irfan sahiplerine söyledik. Kendini bilmeyenlere değil. Misalleri var burada söylemeye fakat baktığımız yerimiz dardır. Zamanımız dardır, yerimiz geniş ama göğnümüz de geniş fakat yerimiz zamanımız dardır. Geçiyoruz bu kadar icabetli ettiği vakitte konuşuruz inşallah. Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ali Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahim'e ve Ali âli İbrahim'den mürad. İbrahim aleyhisselam'dan aşağı, peygamberimize gelinceye kadar o ark tamamen tertemiz bir arktır. Hiç bu arkın içerisinde yani Cenab-ı Peygamber'in dedeleri içinde, babaları içerisinde puta eczeden yoktur. İbrahim Aleyhisselam'dan Hz. Adem'e gidinceye kadar yere şecere, tertemiz Nur-u Muhammedi'ye taşımıştır. Tahmil olmuştur, hamil olmuştur ve bu tertemiz Nur-u Muhammedi'yi Hz. Abdullah'a kadar teslim olmuştur. Azer İbrahim'in babası değil mi diyenler? Değildir. Peygamber Efendimiz'in ammisidir, amacasıdır. Arap'ta bir kaide vardır, amacıya da baba denir. Çünkü Cenab-ı Hak, vakta ki Azer hakkında Hz. İbrahim istiğfar etti. Allah dedi ki Hz. İbrahim'e istiğfar etme. Amucan küfür üzere gitti dedi. Sonra tekrardan, Rabbena akfirli veli valideyye veli ve yevmeyekum hesab der mi? Hz. İbrahim'in duası bu. Ya Rabbi babama dövüşü ve anneme babama rahmet et. Mağfuret edin onları diye. Hz. İbrahim'in babası Tarik'tir Azer peygamberimizin. Amucasıdır. Böyle bil bu kadar kafi. Bunun üzerinden merak edenlerin terdi olarak bana sorsunlar. Burası şimdi konuşulacak yer değil tabi malime Burada yok, kelam bizimdir. Ama herhangi birimizin kafasında bir inşey olursa, bir istifam olursa gelsin bana sorsun. Konuşuruz. Ferdan ferda. Geçiyoruz. Bu kadar. Yani şöyle bil. İtikadı tavsiye et. Benim sana tavsiyem bu. Zarar etmeyeceksin. Böyle inanırsa. Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen peygamberimizin ceddi ve dedeleri tertemiz bir ark üzerine ve tevhid üzerine ve iman üzerine Allah'ın arz ettiği iman gelmişlerdir. Peygamberimiz fiyadesinden hiç kafir yoktur, putas ecdeden yoktur. İşte bu kadar. Yani bunu böyle bir. Sonra peygamberin ammisiyle filan uğraşma, bendi hocavendi. Bazı hocaefendi uğraşıyor, kendini bilmiyor, kendi uğraşıyor da peygamber amcasından uğraşıyor. Geçiyoruz. Abdullah'a bütün Mekke kızları taaşruk etmişti. Kendilerini gösteriyorlar ve kendilerine davet ederlerdi. Amine iyi oldu. Peygamberimiz kavim arabın en şerifi olan Kureyş kavimindendir. Ve Haşim'in adlandır. Haşim, Haşim oğlardandır. En yüksek, kabirin en yükseği. arab içerisinde en maruf, en hürmete layık olan bir kabile. Ki İbrahim peygamberin getirdiği bir kabiledir. Medine hakemi, Vehbin kızı, Hazreti Amine radıyallahu anh valilerimiz verdiler. O akşam e, nikah kıyıldı. Ertesi sabah Abdullah'daki o güzellik Nur Amine'ye geçti. Fil senesi Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Ebrehe'nin ordusu mahfet rişan oldu. Cenab-ı Hak sure-i elem tereke-i faala bi ashâbil bunu bize beyan eder. O sene Peygamberimiz dünyayı teşrif buyurdular. Hazreti Amine'den. Annesinin mübarek rahmindeyken, altı aydı Abdullah vefat etti. Hazreti Abdullah, pederi alileri Hazreti Abdullah vefat etti. Ana karında peygamberimiz yitim kaldı. Ve o sene Rabiül evvel ayının 12. gecesi, pazartesi gecesi sabaha karşı Hazreti Amine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dünyaya getirip hakta Teala'nın alemlere rahmetini görmeyen halka Rahmet-i ilahi tecessüm ettirildi. Orada bir incelik söyleyeceğim geçeceğim. Diyor ki Mekke kavmi ön ileri uluları biz tabii tavaf ediyorduk. Birdenbire Kabe'nin her rükünü birbirine selam verdi ve putlar yüzüne düştüler diyor. Bir gulgüle koptu. Ebi'yle hep ki peygamberimize iman etmeyen annelerindendir. Allahü Teala onun aleyhinde Sure-i Tebbet'i nazil etmiştir Kur'an-ı Kerim'de o haber salıyor kölesiyle. Nedir bu gulgule? Mekenin içindeki bulunan feryadı, figan, sevinç, sevinç haberleri yavuş sanmalar bile. Gidiyor cariye ve gelip müjde veriyordu ki müjde olsun kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu diyor. Derdimiz, Ebi hep diyor ki seni azat ettim diyor. Madem ki kardeşinin bir oğlu oldu sana seni hürriyetini verdim, azat ettim seni diyor. Git ona meme ver diyor. Süt annesi olduğu. Araplarda bir adet var, anne sütü içirmiyorlar, süt anneye veriyorlar. Şimdilik buradan bir inclikle, bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü, dersimi öyle toplayacağım. Ebi hebi vefatından sonra Ebi Leheb'in manada görmüş, benim gibi adamları değil, dinin ileri gelenleri. Hakk'a karib olanlar, Resulullah'a yakın olanlar görmüşler. Demişler ki Ebi hebe sen peygamberin ammisiydin fakat bu kadir kıymetini bunu işin bilemedin iman et Peygamber'e bir bilakis peygamberin aleyhine geçti olacak işte hadisat ahirete gittin ne Allah sana ne muamele etti demişler iyi dinle ey aşkı sadık ey kalbinde Muhammed sevgisi olan ve Resulullah'a iman eyleyip iki cihanın saadetinin anahtarın eline alan diyor ki Hayf bana olsun, yazık olsun bana. Öyle bir Nebi Zişan'ın ammisi olduğum halde bu imanı, bu imana ben nail olamadım. Ve hüsran içinde kaldım ama bana Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunu haber yitiren cariyeyi ben azat ettim. Kavum ve akarabalık gayretiyle azat ettim. Pazar günü olduğumu beni cehennemden azat ediyorlar. Diyorlar ki sen Habibim Muhammed'in doğduğu gün sana müjdeyi getireni azal ettiğin gibi seni biz nardına azal ettik. O gün cehennemden biz veri duruyoruz. İki ben o, o cariye demiştim ki o sütlü bir idi. git Muhammed'e süt ver demiştim. Parmağımdan bir süt çıkıyor benim cehennemde o suyu içtiğim vakitte nâr benden zahir oluyor diyor. Şimdi peygamberin aleyhine konuşup da peygambere bu kadar iyilik yapan bu nimeti ererse Ömrü hayatını peygamberi ışığını sevmekle geçiren, Resulullah'ın sünnetine ittiba eden, Allah'a secde eden, Allah Allah'ım Allah, Allah habibinin muhabbetiyle kalbi ne ali makama yükselirlerini senin irfanına terk ediyorum ben. Bu gizli bir taliftir anlayınız. Şimdi biz dinleyelim. Efendimizin doğduğu gece saada gölük göçtü. Mecusilerin bin senelik ateşi yanan ateşi söndü. Bizans sarayının 14 büyük kevgeri yani direğe yıkıldı. Kabetullah'ın her rüknü birbirine selam verdi. Bütün putlar üstüne düştü. Sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Amin diyor ki ben doğurduğum vakitte diğer kadınların duyduğu acıyı duymadım. Etrafıma bir takım huriler ve melekler zuhura geldi ve beni tefşir eylediler. Ve Resulullah gözleri sürmeli ve sünnetli ve göbeği küsek olarak anasından doğdu. Benden doğduğu an secdeye kapandı. Mübarek ağzı titriyor, bir şeyler söylüyordu. Hadi hadi, konuşacağım şimdi merak etme. Aldım yerden evladını, kulağım verdim, dinledim, ümmetim, ümmetim diyordu. <gülüyor> evet, çocuk, ufak çocuk, doğan çocuk, söz söyler mi diye söylerse eğer, ben sana onun cevabını vereyim. Hazreti Meryem, İsa peygamberi doğurduğu vakitte kucağına aldı, o hurma ağacın altına gitti. Ona dediler ki, e İmran'ın kızı Meryem, bu çocuğu nereden buldun dediler. Allah Meryem'e hitap etti ki konuşma onlarla, sen İsa'ya işaret et, o konuşsun. Hz. Meryem ve eşaret ileyh İsa'ya işaret etti. Kundaktaki çocuk konuştu, kim o İsa peygamber? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum dedi. Ve Ataniel kitap bana kitap verildi dedi. Ve nebi ya beni Allah nebi kıldı dedi. Beni İsrail peygamberi İsa aleyhisselamın kundakta konuştuğuna inanacaksın da cümle kainatın cinniye, insanlara, meleklere, her şeye ve Allah'ın mahvubu olan Muhammed'in korusuna inanmayacaksın yani. İşte sana az evvelki söylediğim gibi yani Adem toprak ile su arasını yemen nebiydim. Sana bu şu, şu, şu, şu oklu ayeti kerimeye yani sana cevabını verdim. İmanın ve insafım var ise. Tabi sizlere söylemiyorum. Hepinizin alnında esere secde gönlünde aşk-ı Muhammed var buraya toplanmışsınız. Hepiniz Hazreti Peygamber'in muhabbetiyle kalpleriniz çarptığını görüyorum. Onu keşfediyorum. O nur mescidin kubbesine oradında arş alaya doğru tebahar etmekle, güçlenmekle. Evet. Birkaç hassaslığa bahsedeyim. Verdim kulağımı dinledim. Ümmetim, ümmetim diyordu. Yaşadığı o öyle birisiydi Allah'tan. Son nefesinde yine bizi istedi. Ve Cenab-ı Hak'tan veleseyfe yutike rabbuke fetarda ayet-i cihir-i sini bu Vadi ilahiyi aldı. Manası ey Habib-i Muhammed ümmetin hakkında bu kadar endişeli olma. Seni razı kılıncaya kadar sana vereceğim diyor Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Allah. Birkaç şey daha söylerim. mucizatı bilecek gibi değildir. Başının üzerinde dolaştığı yerde Efendimizin daima bir bulut dolaşır. Taşlar ve ağaçlar Resulullah'a selam verir idi. Bir çocuğun başını okşasa, onu birler diye o gün Resulullah okşamış onun başını. Çünkü bu Muhammed'i oradan gelirdi. Kime nazar ettiyse eğer rahmet nazarıyla nardan kurtulmuştur. Bizlerin efali harekatına daima hazır olmakta. Ve pazartesi gecesi ve cuma geceleri bizim efali harekatımız Resulullah'a arzulmaktadır. Günahkarlarımız hakkında istiğfar eder, hakkında bulunanlara da dua eder. Ruhaneti aramızdadır. Hatta Allah'a kasem olsun burası makam Muhammediyettir yalan olmaz. Bir gece bir manada ben hutbe okuyordum bu cami-i şerifte öyle gördüm. Efendimiz buradaymış sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyada kim görürse beni görmüştür. Şeytan beni temsil edemez diyor hadis-i şerifte. Men ra'ani fil men an hadis-i şerif vardır <gülüyor> yani. E bu akşam bugün inşallah ruhanat Muhammedi burada. Şimdi onun için şimdi kesiyoruz. Yani Kadra'yı umana düşürdük. Çünkü daha uzun konuşursak aylarca senlerce konuşulabilir yani. Bu kadarın kafi geliyor. <gülüyor> Ve o günden itibaren mevludu u Muhammedi'yi, iyi dikkat konuştun söze. Resulullah'ın zahir olduğu günden itibaren mevludu u Muhammedi zuhura gelmektedir. Ne kadar büyük kumandanlarımız, kahraman gazilerimiz, ne kadar büyük meleklerimiz. Ne kadar büyük doktorlarımız, fen sahiplerimiz, kinik, küçüktürse, âli kişiler hep mevlüdü i Muhammedi'dendir. İçiyoruz, bu kadar. Anlayana söyledik. Durmaz mevlüdü i Muhammedi. Devam edecektir. -i -i karar. Hepsi mevlüdü Muhammediyettendir. Yaşıyoruz. En akşam yapacağımız vazifeler. Kısaki cuma hutbesi bu, boğaz değil mi? En akşam yapacağın vazifeler. Dargınlar barışır. Sen camiye gitmeye gayret et. Mescitlere gidiniz. Mescitler garip. Mahallemdeki mescid senden davacı olacaktır. Ya kıyamette gelmiyor bana gelmedi diye. Musatir gibiydi oracı. Kanı gecesi yahu. Koca Bayez sabah namazında üç kişi var. Böyle olur şey olur. Müslüman mürekedi orası. Neyse geçiyoruz. Mühtaç değildir belki. Komşuna ama iki tane oraya kişiyi çarek göndermekle yahut bir hediye göndermekle senden memnun olacak. Onun gönlünü alacaksın. En büyük sevap da gönül olmak değil midir? Tavav haç ey zahit. Sevabı gerçi aladır. Fakat bir gönül yapmak ondan aladır. Parzi-i par hacdan bahsetmedim ha. Yanlış anlama sözümü. Ters anlama. Muhabbet artar. Tehadev, tehabb diyor Peygamberimiz. Birbirinize hediyeleşiniz. Hiç olmasa selamla. Hatır sormakla. Bir apartmanda 14 daire var. Kimse kimseyi tanımıyor. Halbuki müminler cenazelerinde beraber, düğünlerinde beraber olacaklar. Selamlaşacaklar, tanışacaklar birbirleriyle. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes kendi başına almış yürümüş, bir hırs almış yürümüş... Bazı ameli köpek olanlar bacaklarının arasında bir kemik kıstırmışlar. Hır diye ondan başı kimse kimse yanına sokmuyorlar. Böyle bir hale gelmiş halk. Sen disini tenzih ederim. Ben kendimi söylüyorum. Komşularınıza tebrik edebilirsiniz. Tebrik edin komşularınızı. Hakikaten tebrik ediniz. Siz tebrik edince Allah'ı tebrik etsin. Habibi için. Ölmüşlerize Kur'an okuyunuz, namaz kılınız, tevhid ediniz, Mevlid-i Şerif kıralı demediğim neyim? Hayırlı işlere gidin. Kötü kişilerle olmayınız. Bela geldiği vakitte kötülere sana da isabet eder sonra. Akıbetin hayır olmasını istiyorsan Resulullah'a muhabbet et. Resulullah'ı her şeyinden ziyade seven kişi imanını kemale irdirir. Ve yarın akşam peygambere muhabbetle vereceğin salavat ile senin gönlünde aşk-ı Muhammed tülü edebilir. Doğabilir yani. Ve hakka kurbiyet ve Resulullah'a Takdimin caiz olur. Vallahi velilâ dar selam selâm